...birlikte Açık Radyo, daima. Dinleyici Destek Projesi 9. Radyo Şenliği. Evet Açık Radyo 94.9 ve... ...Açık Radyo'nun Bahar Şenliği devam ediyor... Bu arada Osman Kavala ile nasıl tanıtayım hem girişimci hem de aktivist yılların çok bu tarz bağımsız kültür ve benzeri projelere çok sayıda imzasını atmış desteklemiş. Açık Radyo'nun da öteden beri destekçileri arasında bulunan Osman Kavala'yla hem de yeni ev sahibi olarak Tütün Deposu'nun ek binasına taşınırken, bunun arifesindeyken ilk baştaki korsanlık maceramızı anlatıyoruz. Osman'ı yakından tanıyanlar da bakarız de dediği zaman Osman'ın o zaman hakikaten böyle bir olana da uygun gördüğünü bileceklerdir. Bu Şimdi herkese şaka gibi geliyor ama bu gayet ciddi olarak Aramızda konuşulmuş hatta üzerinde mutabakata varılmış bir olaydı. Eğer izin çıkmasaydı devlet dışında belki de biz şimdi <gülüyor> Karadeniz'den bir yerden <gülüyor> bu yayını yapıyor olacaktık. Tabii taşıma bin küsur kişi olmuş programcılarımız. 1027 evet. gönüllü programcı evet. gelip geçmiş. Bir kısmı da devam ediyor. Her haftada 200... Ün üzerinde insan buralara gelip çeşitli dallarda kültür ee, ve müzik bu, programları yapıyor. Bunu camia diye mi tanımlamak lazım? Cemaat diye mi? Ne dersiniz? Valla ben cemaat lafını da başkalarına bırakmak istemediğim için zaman zaman kullanıyorum da. Elbette Açık Radyo da Community radyonun karşılığı bir cemaat radyosu. Cemaat. Bir de şebeke diye bir kavgam var. Evet. Ee, bir network tam tekabül ediyor mu? Ediyor bence şebeke ama Türkiye'de suç şebekeleriyle biraz ortaklaştığı için doğru. öyle bir konotasyonu var ama. A demek daha doğru herhalde. A, evet. Yani öyle bir şey oluştu ve valla destekçilerin gerçekten bir arkadaşımızın da sürekli olarak beni uyardığı gibi destekçi demekten vazgeç katılımcı dinleyici çok daha uygun diyor evet. beni. ...oldan eleştiren bir arkadaşımız bu. Daha genç nesilden ona da uymalıyız. E bir takım ortak, ortak zevkler, ortak duyarlılıklar da oluşuyor. Yani sadece pasif bir dinleme, dinleyici ilişkisi değil herhalde bu. E i̇şte bu ortak zevkler, ortak duyarlılıklar... Farklı düşünceler olsa dahi farklı siyasi analizler olsa dahi yarınla ilgili gelecekle ilgili e, ortak bir e, dünya orta, e, f, aynı şeyleri e, tahayyül etmek aynı şeyleri istemek insanları birbirlerine yaklaştırıyor herhalde. Evet ve buna işte mesela Chomsky'nin deyimini kullanacak olursak son çıkan bir derleme yazılarından derleme tabi var New York Times Op sütununda çıkan yazılarından çok taze çıktı birkaç gün önce Orada geleceği kurmak evet. ortaklaşa bu değerler üzerine geleceği evet. kurmak işte o okupay hareketine de e, yaptığı bir konuşmada kullanıyor bu terimi ancak kendimiz kendi geleceğimizi yapabiliriz diyor açık radyoda başından beri bu kadar kuvvetle etraflıca düşünülmüş müydü bilmiyorum ama hissiyat olarak böyleydi giderek o korsanlıktan daha ortak geleceği kurmaya yönelik böyle bir şeye geçtiğimizi sanıyorum. Çok sayıda insanda ortak değerleri savunmak, bütün ortak alanları kurtarmak için geldi. Yani Taksim'deki meydanın da korunması da buna dahil. Evet. Ya da işte iklim korunması da dahil Kesinlikle. böyle bir ortak platformda gezegeni de ve en önemlisi belki de demokrasiyi aslında ortak alanımız ortak hepimizin sahip olduğu demokrasiyi asıl koruyabilmek için verdiğimiz bir mücadeleye ortak oluyorlar Vallahi ben şahsen çok Sevinerek izliyorum bugüne 17 evet. sene oldu Yani açık radyonun tabi böyle bir işlevi de oldu ee, Sivil girişimleri bu tür bu bahsettiğin konularda e, mücadele eden böyle davaları olan e, sivil gir, girişimler için bir platform oldu Ve tabi e, bu şekilde bu biraz önce konuştuğumuz ağ da e, genişliyor ve içeriği daha e, zenginleşiyor Evet, yani de işte hep örnek verdiğimde... ...Demokrasi Now bu işi yapıyor Amerika'da çok. Efsanevi radyo Jamie Goodman. Ve onları yakından izlediğim zaman enerjisine e, inanamadım. Yani her gün bütün dünya gündemini bu ortak alanları korumak için yayın yapan... ...bir grup insan ve e, e, Amy'e hayran olanlardan oluşmuş. Yani bütün ekibinle e, ona biz... Al bizi kullan diye gelmişler. falan ortak amaç uğruna gayet tıkır tıkır yürüyen bir şey bu enerjiyi nereden buluyorsunuz diye sordum. Son dördünde görüştüğümüzde ee, sizin gibi insanlar bana esin kaynağı alıyor dedi Ben de <gülüyor> aynı şeyi düşünüyorum ya yani sabahın her sabah buraya kalkıp gelmenin hepimiz böyle yoğun bir çalışmayı da buradan dinleyicilerin evet. şu çalan telefonlardan. Buluyoruz doğru e, ve bunun da tabi devam etmesi lazım öyle gözüküyor ki e, bu bahsettiğimiz değerleri korumak için bir takım tehditlerin önüne almak için e, sabah işbaşı yapmak e, gerekiyor e, bunun için de destek evet. e, gerekiyor e, ne alıyoruz şimdi Balkan Dreams e, diye Bosforus e, adlı bir grubun e, ...Türkiye'den ve Yunanistan'dan müzisyenlerin bir araya geldiği e, bir grubun parçası. Şu anda bu grup e, yok ama müzisyenler başka gruplarda devam ediyorlar e, çalışmalarına. E, söyleyen Vasiliki, Vasiliki Papagiorgio, çok e, güzel sesi olan e, bir hanım. E, bunun e, sanat e, yönetmeni de Nikoforos Metaxa. Şimdi bu ikisi Heybeliada'da bir müzik okulu Anadolu müziği okulu açıyorlar Çok güzel bir iş çok güzel bir proje Umarız bu yaz çalışmaya başlayacak Çalacağımız parça Senin yüzünden gurbete gidiyorum 212 343 41 41 dinleyici destek attı og begynner Sistidhe, ø, r, και e, v, n, k, d, s, i, ma, ramæna Sistidhe, ø, r, k, e, v, n, k, Vasto vendin' af mig, når ik så dig din tano. Når dig vasko vendin' af mig, når ik så dig din tano. Når dig er ik så stolt, jeg lo Nådan, at vi er nyt og såret, når vi somologumer. Ja, ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. ...bu vesileyle yıllardır onlarla beraber olmadığımızı da hatırladık... ...yeni çalışmalarını şey yapabiliriz. Onlara da bir günaydın diyelim. Günaydın buradan evet Hasan Ersel'e de hatta onların yakın ortak dostumuz Hasan Ersel'e de bir... ...merhaba diyelim günaydın. Sekiz kişi senin bu programa girmenden bu yana Osman destek olmuş... ...iyi bir başlangıç ama bununla... ...bırakmayacağız. Hayır, hayır... hayır. ...daha var eminim... ...212, 343... ...41, 41'i arayacak olan... ...dinleyicilerimiz muhakkak... ...vardılar. Evet, hatta belki... ...AçıkRadyo.com'dan da... ...ayrıca internet üzerinden daha kolay... ...buluyorlarsa... ...destek olun butonunu... ...tıklayarak da devam edebilirler. Evet, şimdi... ...Diyarbakır Kültür'le de ilgili birkaç çalışmalardan da bahsedelim. ya sen epeydir onunla uğraşıyorsun. İlk kurulduğu zaman da Diyarbakır'a gittiğimizi birlikte hatırlıyorum. Beraber gitmiştik. Evet. Evet. 2002 yılında kuruldu Diyarbakır Sanat Merkezi. Aslında biz Anadolu kültürü kurarken Diyarbakır'da da bir sanat merkezi Açmayı düşünmüştük Yani ikisi iç içe doğmuş Projeler Diyarbakır'dan sonra Başka kentlerde de Çalışmalar yaptık Şu anda Anadolu'dan çeşitli kentlerdeki Kültür kuruluşlarında Çalışanlarla Avrupa'dan kültür kuruluşlarında çalışanların ortak bir projesi ne yürütüyoruz. Fakat ilk çalışmamız hatırlattığın gibi Diyarbakır'la başladı. O sıralarda o hal ya devam ediyordu ya da kalkmak, kalkmak üzere. Ben de şimdi hatırlamıyorum ama çok çarpıcı izlenimlerle dönmüştüm. Yani Diyarbakır'da ne büyük bir dönüşüm olmakta olduğu Ülkenin Dönüşümünü birden ilk defa gidiyordum ben. Çok etkilenmiştim yani. Diyarbakır tabii çok zengin bir kültürel mirasa sahip bir yer. Tabii göçlerle hem ekonomik hem sosyal göçlerle biraz kan kaybetmiş. Ama buna karşılık tabii öbür taraftan da yani kırsal alandan da göçler gelmiş. Bu belirli bir dinamizm yaratıyor. Belirli sorunlar da yaratıyor. Yani aynı zamanda tabi çok sosyal sorunları olan da bir e, kent. E, fakat e, kültüre çok önem veren e, bir yer. Yani e, Diyarbakırlı insanlar tabi bir sürü sosyal siyasi e, sorunlarla cebelleşiyorlar ama edebiyata müziğe halk danslarına da çok büyük bir ilgileri var. Başka sanat dallarına da öyle. Evet. Beni de en çok çarpan noktalardan bir iki nokta çok etkileyici olmuştu bende. Şimdi konuşurken hatırladım izlenimlerimi Diyarbakır'dan. Birisi bu işte. Çok açık müthiş esnek ve kültürel bakımdan Bütün antenleri açık insanların bulunduğu bir yer kütüphaneler çok canlı bir ortam vardı fikri olarak filan. Bir de zengin yoksul evet. farkı da hemen vuruyordu yani Suriçi filan çok tabi etkileyici bir çocukların özellikle per perişan olduğunu ee, da görebiliyordu. İşte biraz önce bahsettiğimiz 90'lar tabi o bölge içinde kötü çok kötü bir dönem köy boşaltmalar oluyor, bu silahlı çatışmalarla ilgili olarak ve boşaltılan köylerde vagoşlara yığılıyor. Bir kısmı İstanbul'a geliyor. İstanbul'daki sokakta çalışan çocukların artmasının nedenlerinden bir tanesi bu. Fakat daha büyük sayıda, daha büyük miktarda Diyarbakır, Batman ve diğer bölgenin büyük şehirlerine göç dalgaları üst üste. Yığılıyor. evet. Bu da tabii çocuklar, kadınlarla ilgili bir sürü sorun yaratıyor. Anadolu kültür ama epey mesafe aldı o ilk birlikte gittiğimizden bu yana. Çok yaygınlaştı değil mi? Yani söyle, böyle söyleyebilir miyiz? Çok büyümedik biz ama şöyle bir etkimizin olduğunu düşünüyorum. Yani bazı alanlarda benzer kuruluş. Açısından bir örnek teşkil etti Şu anda Diyarbakır'da Başka kültür kuruluşları da var Ve çok iyi işler Yapıyorlar Ama kurulduğumuz zaman galiba Diyarbakır Sanat Merkezi tek kuruluştu Özellikle uluslararası ilişkilerde Dışarıdan sanatçıların Akademisyenlerin sergilerin Gelmesiyle ilgili Bir köprü vazifesi görüyordu Fakat tabii Büyükşehir Belediyesi çok önemli işler yaptı kültür festivalleri düzenledi evet. bu da birleştirici bir işlev gördü aslında şu anda Diyarbakır'ın kültürel tabii hayatı o günlere göre çok daha gelişmiş yani bizim de bir miktar katkımız oldu diyebiliriz. Evet, yani Açık Radyo'nun genel yapılanmasıyla da ilgili çok benzerlikler de var. Tabii bizim bambaşka bir yayın kullarımız var ama aynı kültürel e, çoğunluğun... Evet. çoğunluğun kültürel çeşitlilik çeşitliliğin ve çoğul savunulması bizim için de her zaman temel ilke, öncelikli ilkelerden biri oldu açık radyo olarak. Evet yani zaten biz de kendimizi açık radyo ile hep ilintili, ilişkili bir ağın içerisinde gördük. Benzer değerleri savunduğumuzu hissettik. Yani bir taraftan kültürel çeşitliliğe önem vermek, değer vermek, aynı zamanda da kültürel paylaşıma önem vermek yani ...o çeşitliliğin herkes tarafından... ...paylaşılabilmesi de... ...çok önemli... Evet. Ee, ...yani ana dili farklı olanların ...ların... ...Kürtçe olan, Arapça olan her neyse... E, ...Türkçe... E, ...Edebiyattan, Müzikten... ...zevk almaları gibi işte bizim de... E, ...farklı dillerden... E, ...yapılan... ...kültürel e, faaliyetlerden zevk alabilmemiz... E, ...bu paylaşımın bir... E, ...gereği gibi gözüküyor... Evet, evet yani yavaş yavaş bitireceğiz ama mesela şimdi seninle konuşurken tuhaf duygular içinde kalıyorum. Bir tanesi çok mesafe almış olduğumuz aşikar yani o zaman Kürtçe şarkı çalmak bile çok büyük problem oluyordur radyoda yani... Evet. Haram parça edecek kararlar alıyorduk. Yani ne demek Kürtçe şarkı falan ee, itirazlar geliyor. Şimdi öyle değil. Ben hatırlıyorum 2002'de de Diyarbakır Sanat Merkezi açıldıktan sonra programa e, davet edilmiştim. Ve Civan Haco'yu çalacaktık. <gülüyor> Çalalım mı çalmayalım mı bir problem olur mu diye biraz böyle bir tereddüt evet, ettik. Sonra evet. çaldık tabii. Evet. Ama, Ama de, yani işte öyle, oralardan şimdi çok daha rahat bu açılardan çok rahat rahat bir yere gelmiş olduğumuz şüphe götürmez. Öte yandan da dejavu dedirtecek kadar evet. korkunç evet. işte bu özgür gündemin ya. mesela kapatılması. Buna ne diyeceğimi bilemiyorum. Yani ya. geleceğe geri dönüş. Ya. maalesef maalesef çok acı bir çok acı bir şey bu. Ee, şey aklıma geldi. Tabii yani bir takım ilerlemeler oluyor ama bu ilerlemeler tam adım mı, yarım adım mı, çeyrek adım mı? E, kestiremiyoruz bir söz vardır e, Yani tam adım yerine yarım adım atarsanız İla nihayet adım atmak mecburiyetinde kalırsınız diye e, o Bakımdan tabi bunların olmaması bu, bu tür şeylerin olmayacağı bir hukuk düzeni e, Acil bir ihtiyaç herhalde e, Diyarbakır'dan e, bahsettik E, aklıma bir de şey geldi, e, Radyo Yerevan, Erivan ha, Radyosu. Evet, Erivan Radyosu, onu da konuşmuştuk, çok önemli bir deney o da. E, şimdilik e, Ermenistan'da yaşayan Kürtler var, bunların bir kısmı ezidi, bir kısmı ezidi olmayan e, Müslüman Kürtler. E, fakat e, erken bir tarihten itibaren Erivan Radyosu Kürtçe yayın. ...yapmaya başlamış... Evet. E, ...ve e, o tarihlerde... E, ...yani bu herhalde... E, ...30'lar falan olması lazım... ...ben de tam ne zaman başladığını bilmiyorum... ...Kürtçe yayının... E, ...Kürtçe yayın yapan tek radyo... ...Erivan Radyosu... ...o da Ermeni Ermenistan e, Radyosu... ...o da Ermenistan Radyosu... Çok acayip, evet. e, ...ve şey hikayeleri vardı... ...yani bazı arkadaşlar anlattılar ...işte... Benim babamın büyük transörlü radyosu vardı. işte evin içinden alamazdık. dama çıkardı damdan Ervan radyosunun kürtçe yayını <gülüyor> dinlerdik ya, şeklinde. Ya. İsterseniz bu bağlamda hem bir gurbet hem de bir bir araya gelme ezgisi çalalım. Agam Tigran, evet, Alam Tigran tabi ayrı bir, ab, ab ayrı bir oda roman gibi bir şey zaten. Evet, Agam Tigran e, Suriye Kamışlı doğumlu, malum Kamışlı'da da bir Türk Kürt e, nüfusu var. Fakat ailesi e, Diyarbakırlı e, ve 1915 malum olaylarından e, olayları diyoruz. İnşallah ileride daha. ...farklı biçimlerde de konuşma imkanlarımız... ...olacak bu konuda... ...Diyarbakır'ı terk etmek zorunda... ...kalmışlar, uzun zaman Diyarbakır'a... E, ...gelememiş ama... ...Kürtçe müzik yapmış, Kür, Ermenice... ...yanı sıra Kürtçe ezgileri de e, var... ...başka dillerde de var herhalde... ...müthiş bir adam... Yani. ...evet Derya, bir Derya... derya. E, ...2009'da... ...ölüyor fakat ölmeden önce... ...Diyarbakır Nevroz ...kutlamalarına... E, ...katılıyor... Ee, ve e, Diyarbakır e, seni özledim seni görmeye geldiğimde bana kapını açtın e, diye koşbaş e, Diyarbakır, evet. Diyarbakır e, adlı bir ezgisi var İstersen son evet, olarak e, bunu çalalım e, ona da bir günaydın diyelim e, son arzusu da yerine getirilmedi maalesef ya. ...yani orada gömülmek istedi Diyarbakır'da... ...ve bunu bile çok gördüler... ...Diyarbakır evet... ...Büyükşehir Belediyesi de her şeyi hazırlamıştı... ...belli olmaz... Evet, belki, ...belki bu da... ...mümkün olabilir... ...tabi tabi sadece bu geçici bir sekteye uğratıldı... ...yoksa eminim bunun da halil olacağını... ...yine kavuşabilir... ...çok sevdiği şehre... ...bu şekilde... ...Evet Osman çok teşekkür ederiz bizimle... Konuk son anonsumu yapıyorum. Bekleyen arkadaşlar var biliyorum. Bu anonsdan sonra geldi ağlayacaklardı. 212 343 41 41 boşbaş Diyar Bekir. Kelame ki mahazir kriya aspeşkeş Diyar Bekir deken nave kelame roşbaş Diyarbakır. <gülüyor> Gönüşe vadamı keboverneke kadavane Dey çavam be ba jar et yerbeke Gönüşe vadamı keboverneke kadavane Rojbaz, giyær, bekyr med, hør, bir ydekir Er muhattende, bebyrne se, derik bevekir Rojbaz, giyær, med, bir ydekir Er muhattende, pa v kala p pešeil de Eu suru pe de ne pe ki de waru pa v kalafiršeine Pe Eu suru pe de ne pe ki roş baştı yar bekirme perper ya tek perper ya <gülüyor> pe, bek mahdet bebin deril bebeke deril bebek roş baştı yar bekirme perper ya tek mahdet bebin te deril bebek deril bebek Chen salé bey tenetu halé tenetu halé, dilu jagger kur, kurkur dinale kurkur dinale. Chen du kun chen Perberi et eke, perberi et eke M'hattet bebin ete deri